pazarlar değerli izleyenler. Bir insan insana programda yine birlikteyiz. Bu program yaşamın anlaşılmasında önemli kavramları irdeleyen bir program. Bu irdelemeyi değerli arkadaşım Polat Doğru'yla birlikte yapıyoruz. Polat'cığım merhaba. Merhabalar hocam. Bugün konumuz ne? Hocam bugün konumuz devlet meseleleriyle ilgili. Oo çok önemli. <gülüyor> çok önemli konulardan birini konuşacağız hocam. Bugün sınırlar meselesini konuşuyoruz. Yani evet. şaka bir yana hakikaten devletler arasındaki en önemli konulardan biri. Sadece devletler için değil tarih boyunca en önemli konulardan bir tanesi olmuş. Bu insanlar sınırlarını koruyabilmek için o fiziki sınırları koruyabilmek için bir dünya savaş yapmışlar bir sürü şeyler olmuş. E, fakat bu sınırlar sadece fiziken yok. Evet. Bizim insan olarak da sınırlarımız var. Ee, ancak bu politik sınırlarla ilgili yaşanan sorunları biz insan olarak yaşamıyoruz. Sınırlarımızı bu şekilde muhafaza etmiyoruz. Ama bir diğer taraftan da sanki orada problemli bir alanda var gibi. Evet. Ee, bunu bir konuşalım istiyorum. Ben psikolojik anlamda sınırdan bahsettiğimizde neden bahsediyoruz? Bir, bize anlatır mısınız önce hocam? Psikolojik anlamda sınırdan bahsettiğimiz zaman yaşamın her alanında olan, fakat çoğu kere farkına varmadan içimizde bir sızıntıymış, bir gerginlikmiş veya oh rahat dediğimiz bir Aha. alan var. Bu psikolojik anlamda ne bize ait ne bize ait değil. O evet. anlamdaki duygularımız ve algılarımızla ilgili bir şey. O bakımdan hakikaten dediğin gibi köyler arasında kavga oluyor, sınır kavgaları evet, oluyor, evet. aşiretler evet. arasında kavgalar oluyor, devletler arasında kavgalar oluyor... Ama insanlar arasında bu bilinç oturmadığı için çok gergin durumlar olabiliyor. Başka konulara kayarak kaybolup gidiyor. Bugün bununla ilgili konuşalım gerçekten önemli bir kavram. Psikolojik sınırların en güzel örneklerinden bir tanesi şu, onu hissedersen. Ben genellikle seminer verirken sahneye bir bayan çıkarıyorum. ...ve aramızda bir beş metre falan korun... ...derim ki burada, siz orada durun... ...ben burada durayım, Aha. sohbet ederim... <gülüyor> ...rahat mı derim... ...hayır rahat değil diyorlar, ya. burada sohbet edilmez... ...peki diyorum, yürüyün... ...rahat sohbet edilecek bir mesafeyi bulun... ...geliyor, yürüyor... ...burada diyor rahat sohbet edebiliriz... ...peki diyorum, şimdi siz de orada durun... ...şimdi rahat mısınız, rahatım... ...rahatlığınız 10 üzerinden 10 mu... ...evet 10 üzerinden 10... ...yavaş yavaş yaklaşıyorum... <gülüyor> ...bir adım atıyorum, yaklaşıyorum... Ee, şimdi diyorum rahatım diyor bir adım daha atıyorum 7 diyor hafaladı evet, biraz bir adım daha atıyorum 3 diyor bir adım atıyor a diyor geri çekilmeye çalışıyor. Bets belli ki orada sınırlarını ihlal etmeye başladım onun yaklaştıkça. Ve bu gerginliği değişik yerlerde, ortamlarda falan hissediyoruz. İçimizde taşıdığımız bir sınırlar birinci beklentisi var. Bir de kişiye yere göre de değişiyor değil mi hocam? Yani aynı iki kişi sokakta iki metreden fazla yaklaştığında bir rahatsızlık duyarken... İki metrekarelik şeyin içerisine girdiğinizde, asansörün içerisine girdiğinizde 50 santim mesafeyle duruyorsunuz o zaman. Ama ne yapıyorlar bir dikkat edersen. Yani birbirlerine ya dönüyorlar Demek, ya göz göze gelmek. <gülüyor> Rağmen etmek istersen dön ve kişinin gözünün içine bak. <gülüyor> Müthiş rahatsız olur, Müthiş rahatsız olur mahrem bölgedesin. Tabii diyorum. tabii tabii ve yani sınırların değişkenliği söz konusu hocam. Şimdi sizinle ben 30 santimle de dursam bir rahatsızlık duymuyorum. Ortam onu gerektiriyorsa ama tanımadığın birisiyle, o ortamı paylaşmaktan rahatsızlık duyabileceğin birisiyle iki metrede olsa mutlu hissetmiyorsun kendini, rahatsız ediyorsun. Şimdi Evet buradan ve bak burada ki, bazı der ki bu ne samimiyet? Bu ne yani? samimiyet? Tabii canım. Değil, bu ya. ne samimiyet kardeşim? Aynen bu ne samimiyet? Açıl ya? biraz şöyle evet. diyor. Evet. Demek ki samimi o lan. Yani bu işleyen bir dinamik. Karşı bir taraf sihirle. da anlıyor. Yani bu ne samimiyet dediğin anda da adam eğer uyanık değilse ya diyor herhalde bir terslik oldu. Bir dakika bir toparlayalım kendimizi ha, diye. Şimdi bunun dışında bu, bu evet fiziksel deriyle ilgili bir sınır olduğunu düşünüyorum ben bunu. Evet. Ama bunun dışında bizim yaşantımızda bir duygusal sınırlar meselesi de var ki o çok önemli alanlardan biri diye düşünüyorum. Bu, kendimle ilgili mesela günlük hayatta kendimi kötü hissettiğim her an, Neredeyse her an öyle ya da böyle bir şekilde sınırlarımın ihlal edildiği sonucuna ulaşabiliyorum. Yani şimdi o bilinçle baktığım için ulaşabiliyorum. Daha evvelden evet. diyorsun ki ya bir terslik var bir şey var ne olduğunu bilmiyorum ama şimdi biliyorum ki bir şekilde sınırım ihlal edilmiş. Ee, peki neden müsaade ediyoruz sorusunun cevabı yok bende. Yani bunu sadece ben yaşamıyorum. Bunu bir dünya insan yaşıyor. Günlük hayatta bakıyorum mesela birisi bir iş yerinde. Bunun lafı da çok döner. Yani sen yeter ki çalış diyor, çalışana iş veren çok olur diyor. Daha da kaba söylüyor yani. neyse ben <gülüyor> lafı burada <gülüyor> toparladım. Ee, şimdi hem öyle diyor, hem bir diğer taraftan da hiçbir şey değiştirmeden aynı şeyi yapmaya başlıyor. İnsan neden böyle bir şey müsaade ediyor hocam? Neden biz sınırlarımızın tekrar tekrar ihlaline müsaade ediyoruz? Orada bir belirsizlik alanı var ve biz, yani birkaç Aha. faktör birden düşünebilirsin. Bir... Ben büyürken içinde yetiştiğim ortamda hı hı. sınırlarımı tesis etme konusunda bir bilinç yoksa. Evet. Yani bana sorarsan hocam niye Türkçe konuşuyorsunuz diye. Çünkü içinde yetiştiğim ortamda yani, Türkçe konuşuyor. Yani ne öyle öğrenecek? Şimdi içinde yetiştiğim ortamda çocuğun sınırlarına saygı yoksa hı hı. ve farkına varmadan çocuk önce bir direniyor, ağlıyor, bilmem ne yapıyor. Sonra diyor ki dünyanın düzeni bu galiba. İçi hala rahatsız olmasına rağmen... Aha. Bu rahatsızlığı devam ettiriyor. Sonra bir ortama gidiyorsun. Saygılı bir ortama. Oh be dünya varmış diyor. Niye böyle seviyorum ben <gülüyor> falan diye düşünmeye başlıyor. Şimdi kültür taşıyor bunu. Ve taşıdıktan sonra bir kuruma gidiyorsun. Mesela bir okula bir öğrenci diyor ki Ay, çok hoşuma gidiyor. Burada diyor öğretmenleri de çok seviyorum. Öğrencileri de çok seviyorum. Aha. Yönetimi de çok seviyorum diyor. Alıyorsun başka bir okula götürüyorsun. Ben burada olmak istemiyorum diyor. Doğru. Ve bilemiyor niye olduğunu, sevmiyorum işte diyor. İnceleyecek olursan görüyorsun sınırları ihlal ediliyor. Değil mi? Yani o belirsizlik bence içimizde var ve biz yani belirli olanı arıyoruz. Hmm. Kendimize göre bir arayış içindeyiz. İçimiz pusula gibi gösteriyor. Sınırlarımız ihlal edildiği zaman gerginlik görüyoruz Gergin. derecesine göre. Yani termometre gibi çok ihlal ediliyor. Çok. çok gerginsin. Evet. Az ihlal ediliyor az. Fakat diyorsun ulan benden bozukluk var acaba. <gülüyor> <gülüyor> Böyle hissediyorsun. Ben ben çok mutlucu bir kişiyim acaba. Çünkü kimse umursamıyor gibi bir tavır içerisinde. Ben ise sürekli gerginleşiyorum. gerginleşiyorum. <gülüyor> Böyle bir tavır. Otobüslerde falan oluyor bende uzun yolculukta adam bir kere benim saati aldı döndü baktı şöyle ha dedi bana sormadı yani elinizde aldı böyle baktı evet sonra elimi dizime koydu. <gülüyor> yani zaveda sokmadı beni. <gülüyor> ya. Yani, o samimiyet. O <gülüyor> doğal, tabii ki onun için çok doğal Çok yani. doğal tabii ki. Konuşsaydık derdi bana <gülüyor> yani öyle bir şey. Ben onun yeğeniydim. Yani ona göre böyle ben ona amca demek durumundaydım daha liseye falan gidiyorum öyle bir durum. O bakımdan hangi kültürdesi ilişkilerle nasıl tanımlanmış meselesi? Şeyi ayırt önemli. edebilir misiniz hocam yani? Ama düşünün pardon. Ben de buraya gelmiş bir Amerika turist olsaydım o yaşta ve bu adam bunu yapsaydı Adam herhalde korkardı. Korkar. Başka ne yapabilir falan şeklinde. Korkardı. Bir tavrı olurdu. Evet. <gülüyor> Peki hocam siz bir ortama girdiğiniz zaman bu ortam sınırlara saygılı mıdır değil midir ayırt edebilir misiniz? 5-10 dakika sonra edersin. Yani... Neye bakarsınız hocam? Ne görürsünüz? Yani nereden anlarsınız? Atıyorum bu bir aileyse. Kapıdan içeriye girdiniz. Yani. Nereden? Bunu bir de anlayalım diye soruyorum ben. Yani biz sınırdan bahsederken neden bahsediyoruz? İhlalinden bahsederken neden bahsediyoruz? Ne görürsünüz? Sınırların önemsenmediği bir ailede ne görürsünüz? Sınırların önemsenmediği bir iş yerinde ne görürsünüz? Aileden başlıyor. Tamam. Şimdi e, tabii bunu yargılama olarak anlayabilirler fakat biz yargılama olarak sınırlardan ne anladığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı değerli izleyenler lütfen... Bizim kendi kültürümüzün belirli, hatta hoş yönlerini de yargılıyormuşuz gibi görünebiliriz. Ama sınırlarla ilgili kavramı açıklığa kavuşturmak için bunları söylüyoruz. Yemek zamanı Aha. mesela. Hiç sana sormadan doldurur. <gülüyor> Dersiniz yeter yeter, ye ye, iyi der. O kadar aç değilim, yersin yersin der. <gülüyor> tamam mı? Bana diyorlar hocam, gençsin sen ye diyorlar. <gülüyor> Şimdi hadi birinciyi bitirdi ve neler geleceğini de bilmiyorsun. Yani bizde şunlar şunlar şunlar falan demiyorlar. Demiyor. Ve seni sevdiklerinden dolayı da bir sürü bir şey yapmış durumdalar. Ve her birinden de bol miktarda veriyorlar. <gülüyor> ve hakikaten en sona geldiğinde buraya kadar dolmuşsun. En güzel tatlıydı. Bu, bu, başka yerde bulamazsın bunu diyor. Bunu yutlaka ye diyor. Patlıcak hale gelmişse <gülüyor> Şimdi bu bence çok önemli bir e, ihlal. Bunu tabii küçük çocuklara çok yapıyor. Annesi dört tane, beş tane köfte koyuyor. Hadi ye diyor. İki tane yiyor çocuk. Anne doydum diyor. Yok diyor doymadın. İki köfteyle doyulur mu? Anne doydum diyor. Doymaz diyor. Ye. Burada bitiş bir sınır ihlali var. Şimdi bunu gördüğüm zaman ben ailede aa, derim ki bu ailede çocuğun sınırla ilgili bir bilinç yok. Sonra um, mesela çocuğun biri içeride pat diye kapıyı açıp giriyor. Veya hatta tutuyor çekiyor şak diye kucaklıyor. Hı hı. Yani yurt dışında bulunduğundan dolayı bunlara uyandı. Bana çok hı hı. doğal gelen şeyler. İki buçuk yaşındaki bir kız çocuğunu öpmek için anne izin istedi. Hayretler içinde kaldım. Tatlım dedi seni öpmek geliyor içimde öpebilir miyim dedi. O da olur Aynen. şeklinde baktı. Ondan sonra öpüştüler. Burada ise çocuk çırpınır, oğul bat, çarp, çubakas. Şimdi kötü bir şey mi bu hocam? Şimdi. Yani evet. çocuk örneğinin özelliği için soruyorum bunu. Yani şimdi, bunun çok yapıldığını gördüm ben. Evet. Ee, Çocuğun sınırlarının ve benim bedenime dokunma için benden izin isterler bilgisi çok önemli. Anladım. Yani bu çok çok önemli bir şey. Bu. Bilinci ermiş çocuk kolay kolay kendini kötüye kullandırtmaz. Anladım. Ama efendim herkes bana dokunabilir, herkes beni öpebilir. Yeter ki istesinler <gülüyor> tavrı içerisinde böyle hangi geçen şeyi gibi olduğu zaman da kendini koruma bakımından bilinci gelişemez. Öyle bir öyle bir durum oluşmuyor açık evet. kafasında. Bunun diyorsun. aşırı uçları var yani ya hiç dokunmamak, öbüründe istediği zaman dokunmak. Onun için o sohbet içerisinde bu sınırlar sana ait ve sen denetlersin çok önemli. Sağlık şöyle bir olsun. örnek versem bu normal gelir mi size hocam sınırlar konusuyla ilgili. Karı koca biri diğerine o işi öyle değil şöyle yap. Şimdi oradan git o otobüse bin ondan sonra da bilmem nereye git oradan da bu işi böyle yap dediğiniz zaman bu bir sınır ihlali değil midir hocam? Hem de nasıl bir ihlalidir? farkında. işte psikolojik sınır bakımından. Geçenlerde ben bir okula gittim. Öğretmenlere konuşuyorum. Öğretmenin biri dedi ki hocam dedi ya çocuklara diyorsunuz ki çimenlere basma. ...ve çocuğun içinden çimene basmak geliyor evet. dedi. Niye böyle dedi? Anlattım. Aa, bu benim meşhur diş fırçalanma örnek. Fırçalan, dışını fırçala dersen... ...baba olmadığı zaman çocuk... ...işini fırçalamaz ve fırçalamaktan da zevk alır. Anlattıktan sonra şimdi anladın mı niye dedim? Evet dedi. Öğleden sonra o okulun öğrencileriyle bir toplantı yapıyoruz. Evet. Benim toplantıda bulunan okulun müdürü geldi... <gülüyor> Konuştuk on. Konuş. Tam çıkıyor artık beni. öğrencilerle beraber bakacak. Doğan hoca iyi dinleyin ha. <gülüyor> Dedim ya sen bulundun şu benim konuşmada. Çimenlere basma diyorsun. Şimdi bu çocuklar çimenlere basma. Basacaklar. Basacak. Ve o kadar Ay. içimize işlemiş ki böyle bunu. İyi bir şey yaptığımızı sanıyoruz. Silip süpürüyoruz. O çocukların beni dinleme durumu vardı. Ve o çocuklar Beni dinlemeye hazırdı fakat birdenbire artık kendileri istediği için mi dinleyecekler? Aynen öyle söylendi. Yoksa müdür bey söylediği için mi dinleyecekler? Eğer beni dinliyorsa selam olsun. Karar veremez. Çok çok sık görülen bir durum bu. Değerli izleyenler sınırlar konusu yaşamın her yönünde var. Ve bu konuda bilinçlenme bence uygar bir toplum olma bakımından çok önemli bir adım. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Evet, sınırlar konusunda sohbetimize devam ediyoruz. Önemli bir konu değil mi? Çok önemli bir konu hocam. Ee, bahsettiklerinizin beni getirdiği yer şurası. Bizim hayır demeyi öğrenmemiz gerekirmiş gibi bir duygu yaşıyorum ben ama ya bu ilişkiler de öyle ilişkiler ki hayır demek çok zor bazen. Yani bir evladın babasına annesine hayır demesi şimdi 2,5 3 yaşında ne falan yaparsınız idare edersiniz. Öpen de öptüğüyle kalır, öpmüş olur, öpmemiş olur ama atıyorum 25 yaşında bir adamın anne babasına hayır demesi çok kolay değil. Çünkü o zaman kırılanlar bir daha geriye dönmüyorlar. Vay efendim diyor bize de mi hayır diyorsun diyor. Şimdi orada ciddi sıkıntılı bir durum var. İnsan nasıl hayır diyecek? Şimdi eş insana yol tarif ediyor. Bu işin nasıl yapılacağını anlatıyor işte. Oradan git bunu yap falan filan. Çok iyi niyetli. Adam gibi biliyorum ben zorlanmayayım diye bunu yapıyor. Evet. Ya sen bana niye anlatıyorsun? Ben yaparım bunu. Sınırlarımı ihlal etme demek ciddi problem. Yani o ilişkinin içerisinde büyük sıkıntı yaratır. Şimdi önerdiğiniz şeyi nasıl yapacağımız konusuyla ilgili benim biraz yol göstermeye ihtiyacım var. Evet. Ben biliyorsun uzun yıllar yurt dışında kaldım. Ondan dolayı geldiğim zaman ilk... 6-7-8 ay içerisinde en belirgin duygum her gün tecavüz edildiğin duygusuydu. <gülüyor> Böyle bir duygu var. Bunu da anlatamıyorsun çünkü hiç kimse tecavüz görmedi. Ee, örneğin taksiye biniyorsun, adamın kafası bozuluyor ve öyle küfürler savuruyor ki sağa sola, Bunu ne büyük terbiyesizlik olduğunun farkında değil. Tabii. Sonra özür bile dilemiyor. Yo. Yani kafası bozuluyor. Kafası bozuluyor. Koyabilir şekilde bir tavır içerisinde. Tabii canım. Ee, ama ben orada benim yani tecavüz edildiğim duygusu içerisinde... Tabii canım siz bir hizmet aldığınızı düşünüyorsunuz. Yani evet. o da o anda diyor ki taşıyoruz ya seni diyor. Daha ne evet. istiyorsun? Evet. Şimdi o bakımdan bu genel bir bilinçlenme, ananın babanın bilinçlenmesi, Hı -hı. öğretmenin bilinçlenmesi, okul müdürünün bilinçlenmesi Hı -hı. ve hizmet veren kamu görevlisinin bilinçlenmesi en önemlisi de vatandaşın. Çünkü e, bu... Bu şoföre da yapılıyor, tabii canım, yani, bu tabii kamu evet. görevlisine de yapılıyor, bu öğretmene de yapılıyor, bu polise de yapılıyor. İhlaller ediliyor, yani onun için... E... ihlal kabul edilebilir hale gelmiş hocam. Biri bir yerde başka türlü ihlal ediyor, öteksi öbür yerde bir başka türlü ihlal ediyor. Dolayısıyla müessesenin kendisiyle ilgili bir sıkıntı yok. Evet. Bana yapıldığı zaman ben çok rahatsız oluyor muyum, olmuyor muyum meselesi var. Evet. Şimdi bir şey aklıma geldi, mesela bir kuruma gidiyorsa... Buyurun hanım teyze hoş geldiniz, hoş geldiniz anneciğim, ablacığım buyurun şeklinde bir tavır var. Başka bir kuruma gidiyorsun. Valla seni güldürmek hoşuma gidiyor. Ama güzel konu hocam. Başka bir yere gidiyorsun. Buyurun Efendi buyurun efendim, buyurun beyefendi, e, genç beyefendi her neyse. E, böylelikle. Ne kadar önemli. Mesela bazı uçaklarda hanımlar, beyler ve çocuklar diye ilan ediliyor. Evet. Ne kadar önemli. Çocukları hesaba alıyor. Doğrudur. Adam yerine koyuyor. Doğrudur. Yani o bakımdan, hani dediğin ya bir yere gittiğiniz zaman sınırlar bilinci var mı yok mu anlayabilirsiniz Hı -hı. diye. 3-4-5 dakika içerisinde kendisini ifade ediyor. Ve bu programın da temel amacı tahmin ediyorum, sen de benimle fikir olursun ki, bu tip kavramları toplumumuza, sunmak tabii hocam anlatmak, özümsetmek ve böylelikle insanların daha birbirine saygılı olduğu, sınırlarının bilincinde olduğu bir toplum oluşturmaya doğru. Evet. Ben buna aydınlık Türkiye diyorum. Aynen. Geleceğin aydınlık Türkiye'sinde o bilincin altyapısını oluşturuyor. Doğrudur. Ya yani bugün mesela bugünü izleyen bir seyirci şunu söyleyebilir. Evet ya adı buymuş diyebilir. Ya yani eminim bu sıkıntıları herkes yaşıyor. Bu, burada bir rahatsızlık var. Bu konuyla ilgili bizim toplum olarak yaşadığımız ciddi bir rahatsızlık var ama e, ben şöyle de bir şey sormak istiyorum. Hiç mi aşılmayacak hocam? Yani sınırların aşılmasını gerektirebilecek veyahut da sınırlarımızın aşılmasına müsaade edeceğimiz durumlar olmayacak mı? Yani evet. bazen öyle pozisyonlar oluyor ki iki kötü arasında birini seçmek durumunda kalıyorsun hayatta. Evet. Şimdi ben <gülüyor> gençliğimde Heh. Baktım Benim hoşuma giden kız yanıma oturmuş Ay. Abi ne yaptım şimdi anlatayım <gülüyor> sana kısaca Merak hiç, ettim hocam Hiç başlamayacak değil de Şimdi normal olarak benim dokunmamam lazım ee, Yani <gülüyor> biraz konuşmuşuz falan filan ama Arkadaşlık meselesi Anladım. Şimdi sinema seyrederken Yavaş yavaş elim Onun sınırlarına girdi Farkında değilmişim numarası yaptım Evet ama kafam orada. Çekecek mi çekmeyecek mi elini? <gülüyor> elini çekmedi. Aa. Evet. Yani sınırlar asıl aşıldı. O diyor ki aşabilirsin dedi. Anladım. Ben öyle anlıyorum. Ondan sonra yavaş yavaş dizim sınırını aştı. Dizine dokundu. Ve onda da bir şey olmadı. Şimdi eğer bir kıpırdama falan olsa hemen ha. toparlayacağım. Kendimi mesaj almış durumdayım. Haddimi bileceğim. Yani haddini bilmek diye bir şey var. Evet, var. Türkçe'de var. Çok evet, da güzel. Evet. Şimdi yavaş yavaş haddimi açtım yani ama Aha. çok kibarca. Aha. Ve o sinemadan çıkarken biz el ele suçmuştuk. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki bir yerde... Biraz denemek geliyor böyle keşfetme ortamı gibi falan bir şey haline. Bayağı Baya diplomatik bir çok hikaye oluyor acaba o ya Çok yani efendice, çok Eğer diplomatik. Orada da hemen mesajını verebilirdi yani çekebilirdi bilmem ne yapabilirdi. O vücut dilinden anlardım ben. Onun için bazı ilişkilerin gelişmesinde böyle kritik anlar var. Değil mi? O sınırları aşıyorsun ama bunun da yolu yöntemi var. Efendim? Tam bir dans gibi değil mi hocam evet. yani böyle ağırlık hafif oraya yükleniyormuş gibi oluyor biraz böyle haddini aşarmışsın gibi oluyor ama e, karşı tarafta diyor ki farkındayım haddini aşıyorsun ama müsaade ediyorum diyor çünkü ilişkilerin öyle bir denge ya da dengesizlik durumu var yani e, bütün evet. safları böyle elimizde kılıç kalkanla koruyacağımız bir durum yok diye düşünüyorum evet. ben sınırlar konusuyla evet. ilgili belki de Sınırın hafif aşılmasına müsaade etmek de ilişkinin gereği yani. Evet ama bir de iş yerinde taciz kavramı var ki Doğru. orada güçlü güçsüz ilişkisinde böyle o belirsiz alanlarda kişi yüklenmeye başlıyor ve çok rahatsız edici durumlar ortaya çıkarabiliyor. Ben orada biraz şeyi de görüyorum hocam yani ne istediğini bilmeme meselesini de görüyorum. İnsan eğer ne istediğini biliyorsa sınırlarını tanımlaması biraz daha kolay olmaya başlıyor ya da ne istemediğini biliyorsa. Şimdi siz hayatı çok rastgele yaşıyorsanız yani bugün bir şey olur ve o olana göre ben bu hayatı sürdürürüm diyorsanız o zaman e, sizin başınıza gelen bir olayda hemen tepki vermeniz ve da kendinizi ortaya koymanız çok zorlaşmaya başlıyor. Diyorsun ki ya başıma geldi şimdi ne yapacağım diyorsun. Öteki türlü sen ne istediğini ne istemediğini biliyorsan başına geldiği anda zaten ne yapacağım belli. Yani bu benim kabul edebileceğim bir şey değil diyorsun. Evet kesinlikle. Ee, o bakımdan sınırlarının oluşmuş olması, Hı -hı. evetini keşfetmiş olmak çok çok önemli. Çok önemli. Bu iş yerinde de böyle. Hı -hı. Ee, karı koca ilişkisinde de böyle kesinlikle. ve bunu da öfkeyle tepkide bulmak değil. Çünkü o kadar farklı farklı ortamlardan gelmiş insanların bir arada yaşadığı bir toplumuz ki. Ondan dolayı karşıdakini hemen suçlama yerine öyle bir tavır içerisinde yaklaşabiliriz ki. Deriz ki şöyle şöyle bir durumda. Yani ben bunu böyle algılarım ve rahatsız olurum. Bunun farkına varmanı istiyorum. Hatta tekrar ederse bunu ...iki kere üç kere tekrar ederim ondan sonra Tabii. yapacağım da şudur... Aynen öyle. ...yasal her neyse yapacağım iş yeriyle ilgili olarak... ...ve emin ol bunu yaptığın zaman karı koca ilişkisinde olsun... ...öğretmen öğrenci ilişkisinde olsun, çalışan yönetici ilişkisinde olsun... ...birdenbire bakış tarzı değişir ve daha saygılı davranmaya başlarlar... ...ve saygı duyarlar. Bu kişi kendisine saygılı benim de saygı duymamı istiyor... Ve o nedenle ben de dikkat edeceğim. İleride herhangi bir pozisyon için, herhangi bir e, görev için akla bir insan geleceği zaman ilk akla gelecek olan da bir tanesi budur. Çünkü bu insanlar sorumluluk alırlar. Aynen. Sınırlarından sorumluluk almaya alışıyor. Şimdi orada şey durumu var tabii ki. Yani. Onun için evetini evetini keşfedebilmek çok önemli. Çok önemli. Bir, bir netlik meselesi de var hocam. Bunu yargılamak için söylemiyorum ama... E, biz toplum olarak netlikten çok hoşlanmıyoruz. Yani nedir mesela? Bir arkadaşlar akşam geliriz. Akşam geliriz ne demek ya? Yani akşam geliriz 7'de geliriz. Akşam gelir saat 9'da geliriz. Akşam gelir 8.30'da gelir. Ne demek o? Bir netlik durumu bizde yok ya. Biz netlikten biraz rahatsızlık da duyuyoruz. Eminim bizden daha muğlak ülkeler, daha muğlak kültürler vardır ama kim söyledi onu tam hatırlamıyorum. Ya sizinle birlikte düşün birinden dinledik bunu. Akşam geliriz denilen bazı kültürler var ki akşam gidilmiyor bile bunlarda. Evet. Yani adamın yüzüne biz size gelmeyiz demek ayıp olduğu için hiç gidilmeyen yerler var. Evet. Sadece gideriz diyorlar ve gitmiyorlar. Evet. Yani davete hayır demek çok ayıptır o yüzden biz geliriz deriz ama gitmeyiz diyorlar. Amerika'da Afrikalı bir öğrenci söylemişti bunu. Hayır demek çok ayıp olduğu için. <gülüyor> Evet geliriz diyorsun gitmiyorsun. Gitmiyorsun. Evet. Yani şimdi böyle olduğu zaman biz netlik sevmiyoruz. Niye netlik sevmiyoruz onu düşündüğüm zaman benim aklıma bir şey geliyor. Netlik varsa ortada bir sorumluluk da var demek. Doğru. Şimdi evet bunu unutma gideceğim tamam. yeri ama nasıl diyorsun ki e tamam güzel alacağız ne kadar vereceğiz? Adam ne diyor bir şey yaparız diyor. zaman şimdi ne yapacak bir şey yapacak bir şey. Senin de başına gelmiştir. Geldi ya. hocam, geldi. Tahmin edecek veyahut evle ilgili bir şey yapacak şu veya... En korktuğum şekilde. laflardan biridir o hocam. Bir şey yaparız size bu kadar bilmem ne var. Bunlar, bunlar benim en üktüğüm, en acayip tehlikeli laflar bunlar. Evet, evet. Sen dedin ki çünkü... Sorumluluk yok hocam. Netliği koyduğunuz yerde, netlik olduğu zaman sizin bir sorumluluğunuz oluyor. Evet. Bir şeyi netleştirirseniz sorumluluk almak durumunda kalıyorsunuz. Netleştirmezseniz sizin bir sorunuz olmaz. E ben öyle anlamamıştım diyor adam. Şimdi ne diyeceksiniz? Ben öyle anlamamıştım dedi. Hı. Öyle dememiştim de demiyor. Öyle konuşmadık da demiyor. Ben öyle anlamamıştım diyor. Evet. O kadar kötü bir durum ki. Şimdi ha hani ne oluyor mesela ben şimdi iş yapıyoruz bilmem ne yapıyoruz artık şu noktaya geldi. Anladığım şeyi mutlaka konfirme ediyorum. Evet. Ben bizim konuşmamızdan böyle bir şey anladım. Aynı şeyden mi bahsediyoruz diye. Evet. Benim de e, geçenlerde bir toplantı yapıyorduk bir arkadaşla. Ya dedi inşallah arabayı çekmezler dedi. <gülüyor> Nereye park ettin dedim. E, Acil yoldur hiçbir zaman park yapamazsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen de vardı o toplantıda. Vardım. Çekmediler hocam arabayı. Çekmediler. Çünkü, Çekmediler. Diyor, herkes park etmiş diyor. Şimdi değerli izleyenler çok şükür ülkemize birçok yabancı gelip gidiyor. <gülüyor> Zannederim bazıları o yazıları da okuyorlar. Diyor ki acil yoldur hiçbir zaman park yapılamaz ve bakıyorsun herkes park etmiş durumda. Bu bizimle ilgili bir şey ifade ediyor. Hakikaten sınırlar konusunda bir şey ifade ediyor. Ve bu sorumluluk meselesi açıklığına kavuşmadığı zaman da insanın motivasyonuyla ilgili kendini ile ilgili yön alması falan bakımından kararsızlıklar oluşmaya tabii. başlıyor. Yani kovanın altında birkaç tane delik açmış oluyor. Evet. Akmaya başlıyor. Ee, çünkü bu yani cebinden paranı da alabilir. diye e, Korkuyorsun. Herhangi bir şey olabilir. <gülüyor> bilmem ne. E, paranı da alabilir. Böyle bir oluyor. Tabii bütün bunlar tesadüfen olmuyor. Bu sınırlar sorumluluk meselesine geçtiğimizde yani 300 400 500 yıl öncesine doğru Hı -hı. gidecek olursan birey önemli değildi. Bireyin aklı önemli değildi. O nedenle sen sana baktıkları zaman şunu sorardı. Sen kimlerdensin? Tabii. Hangi aşirettensin? Seni anlamın bir birey olmaktan gelmiyordu. Onun için yine bayağı mesafe kat ettik ama biz çağdaş, uygar bir toplumuz. Aydınlık bir Türkiye'nin çok temel öğeleriyiz. Onun için ...sınırlar konusunu çok dikkate almamız gerekiyor. Değerli izleyenler, sınırlar konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra. Sınırlar konusu, uygar bir toplumun en temel bilinçlerinden bir tanesi... Polat Doğru'yla birlikte sınırlar konusunu irdelemeye devam ediyoruz. Hocam şu konuda ne diyeceksiniz ben onu merak ediyorum. Şimdi bazen öyle durumlar oluyor ki tamam ben birey olarak kendi sınırlarımı koruyorum. Fakat gerçekten bazen öyle durumlar var ki bu durumlarda benim kendi sınırımı korumaktan sorumlu olan ben miyim değil miyim bundan çok emin değilim. Ya yani Mesela trafikte gidiyorum ben kurala uyuyorum önümdeki araç ya da yanımdaki araç uymadan çarptı diye benim önüme giriyor. Şimdi burada bu sınırı korumakla sorumlu olan ben miyim? Çünkü böyle bir durumda biz vatandaş vatandaş karşı karşıya geliyoruz ama kuralı ben koymadım. Evet. Yani benim koymadığım bir kuralın sorumluluğundan ben mi sorumlu olmalıyım? Ee, ya da benimle aynı şekilde düşündüğü için o arkadaş hiçbir sorumluluk hissetmiyor öyle mi olmalı? Ne yapacağız böyle bir durumda? Aslında bu e, kamu alanında insanların evet. ilişkisi araçlı araçsız aslında kurallara konmuş vaziyette. Fakat buna ne kadar önem veriyoruz ve bununla ilgili nasıl? Yani bu durumda kalan çok insan var. Geçenlerde bir şoförle gidiyordum. Hakikaten bir hanfendi lüks bir cip altında Aha. telefonda konuşuyor ve şak diye önüne kırdı. Adam dedi abi ne yaparsın dedi. Yani ne diyeceksin dedi böyle. Ben dedim eve götürüyor musun dedim bu sıkıntıyı. Çok şükür dedi. Farkındayım dedi. Eve gitmeden önce dedi. Eğer içimde dedi ne varsa dedi. Küfür, müfür falan. Arabadan çıkıyorum. Hepsini atıyorum. <gülüyor> eve dedi. Boşalmış <gülüyor> olarak gidiyorum dedi. Gerçekten birisi. Müthiş bir gelik valla. Hakikaten akıllıymış. Böyle, eve götürmüyorum dedi. Bravo dedim. Sonra dedi. Yani içine atsan ne oluyor? Atmasan ne oluyor? Mümkün olduğu kadar dedi. içimde tutmamaya çalışıyorum. Şimdi bu bireysel olarak adımın bence bilgece bir tavrı. Fakat... Benim mesela bir eğitimci olarak, kitap yazan, televizyon programı yapan, e, konferans veren birisi olarak bunu mutlaka gündeme getirip konuşmam lazım. Tabii ki hocam. Yani... Kısa vadeli ve uzun vadeli ve burada bu toplumu yöneten bilincin bunu takip etmesi lazım. Anaokulunda, ortaokulda, lisede, üniversitede, televizyonlarda sırsat geldikçe... Bu trafikteki sınırlar konusunun önemli olduğunu ve bunun yasal zeminiyle ilgili olarak dikkati çekecek neler yapılabileceğini canlı tutması lazım diye düşünüyorum. Hocam sadece orada değil yani mesela havalimanı girişindesiniz değil mi? İçeriye bir tek çöp sokamıyorsunuz eğer onların uygun bulmadığı bir parçacıksa. Yani bir tek çöp tanesi sokamazsınız. O, o girişte öyle bir kontrol var. Fakat orada sırayı düzenleyen hiçbir şey yok. Evet. Yani biraz geride birisi sizin uçağa biniş kartınıza ve kimliğinize bakıyor. Buyurun beyefendi diyor. Sonra geliyorsunuz 4 tane 5 tane neyse geçirecek yer var. O arama kısmına geldiğiniz anda biri diğerinin önüne biri bilmem ne falan filan cart diye geçiyor. Şimdi öyle bir noktaya geliyor ki bunu gören oradaki görevli müdahale etmiyor. Ben kendim müdahale ettiğim zaman yediremiyorum ben. Yani ben kişi olarak kabul edemiyorum bunu. Diyorum ki hayır siz benim arkamdaydınız arkama geçin diyor. Fakat müdahale ettiğim kişinin suratındaki gerilimi görüyorum. Sana evet. ne oluyor ya diyor. Evet. Sana ne oluyor? Evet. Şimdi müsaade de yok. Şöyle bir şey dese ben bit tabii. Yani ya kusura bakmayın geciktim uçağım kalkmak üzere sizden önce geçebilir miyim? Tabii ki yani hepimiz insanız hepimizin başına her şey geliyor. Ama önüme geçildiği zaman ben çok sinirleniyorum. Evet. Ve istiyorum ki orada beş tane adamsınız ya yani beş tane güvenlik görevlisi bunu yönetmeliler ama yönetmiyor. Evet. Neden biliyor musunuz? Çünkü yönetimin temelindeki bilinç de hakaniyet ve her bir insanın sınırlarının saygı duyulacağı meselesi önemli diye. Çünkü ben yurt dışına gittiğim zaman şunu görüyorum. Gelenler tek bir sıra yapıyor. Evet. Tek bir sıra orada da birisi var. var başta da birisi var yönlendirmek üzere şöyle buyurun diyor Evet. ve 4-5-6 tane hizmet noktası var herkes oradan dağılıyor her neden böyle yapıyorlar? Her seferinde ben şu duyguyu yaşıyorum İnşallah kısmetim yaver gider de benim önümde bir sorun çıkmaz diye düşünüyorum çünkü benden 5 gerideki adam bir başka sırayı tercih ettiği için o benden önce geçebiliyor Evet. benim önümde birinin araması taraması uzun sürüyor ve bekliyorsunuz. Evet. Polatcığım bunu anlamak için daha olmaya gerek yok. Yok değil, tabii ki. Canım. Burada sadece bir tek şey var. Bu insanların hakkına saygılı olmak gerekiyor. Bu insanların hakkı var. Kim önce Aha. gelmişse o önceliğe sahiptir diyebilecek yönetim. Selam olsun bizim hava meydanını yöneten bilinci <gülüyor> Son derecede önemli görüyorum ben bunu. Neden başka ülkelerde yapılıyor da benim ülkemde yapılmıyor bunu da düşünmek lazım. Çünkü ağzımızdan hakkaniyet ve adil olmayı düşürmüyoruz. Yok, hiç ama pardon. uygulamaya geldiğimiz zaman bakıyorsunuz buna önem verilmiyor. Ve buna önem verildiği zaman senin sınırlarla ilgili bir insan olmakla ilgili güvenin başka türlü, başka oluyor. türlü oluyor. Önem verilmediği zaman ezikliğin başka türlü oluyor. O bakımdan ama bu yolculuk kesinlikle olumlu yönde. Bunu da söylemek istiyorum ve bu konuda öğrenmeye de hazırız. Ben şahsen Türkiye'nin genç ana babalarını ve genç anneanne, anne anne, baba anne yani dedelerini, büyük annelerini kutluyorum çünkü artık şimdi çocuklarıyla bir adam gibi konuşma, izin alarak öpme, onlarla sohbet içerisinde saygılı bir ilişki kurma konusunda sık sık gözlemler oluyorum. Yüreğim ısınıyor. Gerçekten. Bu bence bir zenginliğimiz olarak devam ediyor. Diye yani zaten bu sınırlar meselesi gelişmiş olgun insan olmak konusuyla ilgili çok önemli bir gösterge diye düşünüyorum. Gelişmiş ben. olgun insan, insan olmanın o en insan, belirgin özelliği. O insanı kaldırın oraya kurum koyun. Gelişmiş olgun kurumun en önemli göstergesi oluyor. Yani sizin varlığınıza... Kurumla sarkın. ilgili bir örnek verebilir tabii miyim? Ki öyle, tabii kestim, ki kestim kusura evet, bakma. Mücahede. Yok hocam estağfurullah. Ben <gülüyor> haddimi biliyorum. <gülüyor> Şimdi... Bir, e, burası efendim sizin e, telefonlarınızı tamir eder falan şeklinde bir kuruma gittim. Girerken diyor ki numaratör, numara aldım, evet. aldım numaramı. <gülüyor> efendim orada da yazıyor hangi numara olduğunu, görüyorum böyle. Dört tane kişi var, iki tanesinin <gülüyor> önünde e, insanlar var, hizmet ediyorlar. İki tanesi e, kağıtla uğraşıyorlar, oturdum. Beş dakika bekledim. Bir tanesinin işi bitti. O da kağıtla uğraşmaya başladı. Başka bir işinin bitti. Öbürünkü de bitti. Dördü de kağıtla uğraşmaya başladı. <gülüyor> Şimdi ne kadar bekleyeceğim belli değil. <gülüyor> ne olduğu da belli ne değil. Ne olduğu da belli değil. Farkındalar mı yoksa numaratör bozuk mu? Olur bu. Bekledim, bekledim. Ondan sonra aa, ayağa kalktım ve önüne gittim bir hanımefendiye. "Affedersiniz dedim. Benim burada beklediğimin farkında mısınız?" dedim. "Buyurun efendim." dedi. Dedim affedersiniz soru soruyorum ya. Yani benim burada beklediğimi farkında mısınız? Nedir efendim işleminiz dedi. Ola iyice kızmıyor. <gülüyor> ya benim sadece <gülüyor> sorduğum şu. Farkında mısınız? Sırama şeyimle yani. Çünkü ben şuna alıştım. Oraya girdiğin zaman birisi meşgulse şu şey. İnsanlar kağıttan daha önemlidir. Bir insan gördüğün zaman bitirmek için dersin ki sizinle bir dakika sonra beraber olacağım efendim. Bir dakika evet. izin vermesiniz. Gayet tabi memnuniyetle. Ama burada tamamiyle bir belirsizlik var. Burada şeyden şu, ağlamayan çocuğa meme vermeyiz. Sen önce soracaksın. Biz sonra sana söyleriz. Heh. Bu ayıp. Dedin ya kurum. Hemen, Hemen belli ediyor var. hocam. Hemen, Hemen belli ediyor. Bir insan olarak benim pek orada bir değerim yoktu. Evet. <gülüyor> Efendim. Sınırlar yaşamımızın her yönünde var. Umarım bugün sınırlarımızı açmadık. <gülüyor> <gülüyor> İyi laf oldu bence hocam. Ol, İyi laf oldu. Yok, evet, yaşamınızın daha zengin, daha güçlü, daha anlamlı olmasına hizmet etmeye çalışıyoruz. Sevgili Polatçı, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Sizi yeniden görmek istiyoruz efendim. Hoşçakalın. All oh. right.